Can Çekişme ve Ümit Can Çekişme Bir insanın hayat boyu karşılaşacağı zorluklar, güçlükler, uğrayacağı akıl almaz işkencelerden hiçbiri olmayıp, sadece ölüm acısı olsa bile gecesini gündüzüne katıp düşünmeye ve onun için hazırlanmaya yeterdi bir insan her an ölüm acısıyla karşı karşıyadır. Nitekim, Hakim'in biri, şu anda başkasını yakalayan sıkıntıların sana ne zaman geleceğini bilemezsin, demiştir. Lokman hekim oğluna, ''Oğlum, bu bir hükümdür ki sana gelecek, fakat ne zaman geleceğini bilemiyorsun.'' O seni yakalamadan, sen ona hazırlan demiştir. Dayak yiyen bir kimsenin, acının tesirinden dolayı feryat edip, imdat diyebilmesi, kalbinde ve dilinde kuvvetin kalması sebebiyledir. Ölünün böyle feryad figan edemeyişi, acı ve sancının her tarafını kaplamış olup, kendisinde, imdat dileyecek derman bırakmamasındandır. Akıl da karışır, dil de tutulur, ağzalar dermandan düşer. İnlemek ve yardım dilemeyi çok ister ama bunları başaramaz. Şayet biraz dermanı varsa, canı çıkarken, göğsünde ve boğazında bazı hırıltılar duyulur. Rengi asıl yaratıldığı toprak haline döner. Göz kapakları tavana dikilir, dudakları sarkar, dil içeri çekilir, acı içine ve dışına yayılır, parmakları morarır. Yavaş yavaş bütün azalar ölmeye başlar. Önce ayaklar, sonra diz, daha sonra da baldırlar soğur. Her parça için acı üzerine acı ve elem üzerine elem vardır. Bu ızdıraplar, can boğaza gelinceye kadar devam eder. İşte o zaman artık çoluk çocuğundan ve dünya nimetlerinden gözünü çeker, kimseye bakmaz olur. Üstelik tövbe kapısı da kendisine kapanır. Hasret ve nedamet kendisini kaplar. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gargara etmedikçe kudun tövbesi kabul olur buyurmuştur. Allahü Teala Nisa Suresi 18. ayetinde, O kimseler ki kötü işlerde ısrar ederken, onlardan birine ölüm gelip hayattan ümidini kesince, ben şimdi tövbe ettim der. O kimseler için tövbe yoktur. Tövbe makbul değildir. Kafir oldukları halde ölenlere de tövbe yok. O kimseler için tövbe yok. Tövbe makbul değildir. Kafir oldukları halde ölenlere de tövbe yok. İşte biz onlar için ahirette acıklı bir azap hazırlamışızdır. buyurdu. Bu ayet-i celilenin tefsirinde Mücahit ölüm meleği açığa çıktığı vakit dedi. İşte o zaman ölüm meleğini gördü mü, artık onun ölüm acısını tatmaktan, çektiği sıkıntıdan sorma. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Muhammed'e ölüm acısını ehvenleştir, diye dua etmiştir. İnsanların ölüm acısını büyük görmeyip, ondan Allahü Teala'ya Teâlâ'ya sığınmamaları, cehaletlerindendir. Zira vuku bulmadan evvel bir şeyi bilmek nübüvvet ve velayet nuru ile mümkündür. Bunun için peygamber ve velilerin ölümden korkuları büyük olmuştur. Hatta İsa aleyhisselam "Ey havariler, Allahü Teala'ya dua edin de ölüm acısını bana ehvenleştirsin." Ben ölümden öyle korktum ki korkum beni ölümden ölüme sürüklemiştir dedi. Rivayete göre İsrailoğullarından birkaç kişi bir mezarlıktan geçerken içlerinden biri Allahu Teala'ya dua etsek de bunlardan biri dirilip de kendisinden bir şeyler sorsak dedi. Dua ettiler ve birisi gözlerinin önünde Secdeden kalkar gibi kalktı ve mezardan çıktı. Sonra, ''Arkadaşlar, benden ne istiyorsunuz? Öleri tam elli yıl oldu. Daha ölüm acısından kurtulamadım.'' dedi. Hz. Ali radiyallahu anh, Resûlullah'ın can çekişmesini gördükten sonra, ''Artık başka kimsenin canının kolay çıkacağını ummam.'' dedi. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım sen ruhu, sinir damar ve parmak uçlarından alırsın. Allah'ım ölümümde bana yardımcı ol ve ölümümü kolaylaştır diye dua ederdi. Hasan'dan gelen bir rivayette Resulullah ölümün elem ve acısını anlatırken, o, 300 kılıç yarası kadardır buyururdu. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümün şiddetinden sorduklarında ölümün en ehveni yün arasındaki pıtrak gibidir. Hiç pıtrak yünsüz çıkarılır mı? O çıkarıldığı vakit onunla bir sürü günlerde çıkar. Buyurmuşlardır. Resulullah bir hastanın ziyaretine gittiğinde, ''O'nun çektiğini ben bilirim. O'nun her damarı ayrı ayrı ölüm acısını çekmektedir.'' buyurdu. hazret Ali radıyallahu anh, mücahidleri savaşa teşvik eder ve ''Şayet savaşta öldürülmezseniz, başınız yastıkta öleceksiniz. Vallahi bin kılıç yarası benim için yatakta ölmekten daha ehvendir, derdi. Evzâî de, duyduğuma göre, ölü dirilinceye kadar ölüm acısını çeker, demiştir. Şeddat bin Evs'te, mü'min için dünya ve ahirette en şiddetli acı ölümdür. O, çengel ile çekip, içini çıkartmaktan, makasla biçilmekten, ve tencerede kaynamaktan da daha zordur. Eğer bir ölü dirilip ölüm acısına haber verse, artık hayattakiler hiçbir şeyden zevk alamaz duruma gelirlerdi, dedi. Zeyt bin Eslem'in babasından rivayetine göre, mü'minin ulaşamadığı bir derecesi kalırsa, ölürken can çekişmede çektiği eziyetler sayesinde bu dereceyi alır ve bu sayede cennetteki mevkiine ulaşır. Kafir de yaptığı bir iyiliğin mükafatını henüz görmemişse ölüm anında onu görmek ve sonunda cehennemdeki yerini almak üzere canı kolaylıkla çıkar demiştir. Ölüm döşeğine yatan birine sen bu acıyı nasıl buluyorsun diye soranlara göklerin yere yapıştığını ve kendisinin iğne deliğinden geçirilmekte olduğunu söyledi. Mekhul'ün rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer ölünün saçından bir tüy yer ve gök halkı üzerine konsa, acısından hepsi ölürdü buyurdular. Rivayete göre ölüm acısından bir damla dağlara dökülse dağlar erirdi. İbrahim aleyhisselam vefat ettiği zaman Allahü Teala ona ölümün acısını nasıl buldun diye sordu. İbrahim aleyhisselam cevabında yaş yün üzerine sokulup çıkarılan kızgın şiş gibi dedi. Allahü Teala halbuki biz senin canını ehven şekilde aldık buyurdu. Allahü Teala Hazreti Musa'nın aleyhisselam ruhunu kabzettiği zaman ona ölüm acısını nasıl buldun diye sordu. Musa aleyhisselam, tavada kaynatılan kuş gibi uçamaz ki kurtulsun, ölemez ki rahat etsin dedi. Yine Musa aleyhisselam hakkında bir rivayette, canlı canlı kasabın elinde derisi yüzülen koyun gibi, Dedi. Hazreti Ömer, radıyallahu an, Kabül Ahbara, Ey Kab, Ölümden bana anlat dedi. Kab'da çok dikenli, dallı budaklı bir ağacı, bir adamın boğazından karnına soktuktan sonra, bütün budak ve dikenlerinin damarlara takılarak şiddetle onu çekip çıkarırken, Nasıl kopardıklarını koparır, bıraktıklarını bırakırsa işte ölüm böyledir dedi. Günahkar insanın canını alırken Azrail'in Aleyhisselam girdiği surete en kuvvetli insan bile tahammül edemez. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselama günahkarların canını alırken girdiğin suret ile bana gözükebilir misin? diye sordu. Azrail aleyhisselam sen ona dayanamazsın dediyse de Hazreti İbrahim aleyhisselam dayanırım diye ısrar etti. Azrail aleyhisselam yönünü dön buyurdu. İbrahim aleyhisselam döndü ve sonra Azrail'i kapkara saçı sakalı karışmış pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır vaziyette gördü. Bu heybete dayanamayarak düştü bayıldı. Ayılınca Azrail'i eski suretinde gördü ve ona bir günahkâra senin suretini görmek yeter. Başka bir azâ bile karşılaşmasa da senin o suretin azap bakımından onun için yeterlidir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Davud aleyhisselam kıskanç bir insandı. Odun çektiği vakit kapıyı hanımının üzerine kilitlerdi. Bir gün yine aynı şeyi yaptı ve gitti. Davud'un hanımı İçeride bir adam gördü ve bu da kimdir? Bunu eve kim koydu? Davut gelir bunu evde görürse vay bunun haline dedi. Tam bu sırada Davut aleyhisselam gelip adamı görünce kimsin diye kendisinden sordu. Adam, hükümdarlardan korkmayan, bir yerde kendisine mani olunamayan bir kimseyim dedi. Bunun üzerine Davut aleyhisselam vallahi o halde sen Azrail'sin dedi ve korkusundan olduğu yerde çöküp kaldı. Rivayete göre İsa aleyhisselam yolda yürürken bir kafatasına rast geldi. Onu ayağıyla ittikten sonra Allahü Teala'nın izniyle konuş dedi. Kafatası ben şu zamanın bir hükümdarıydım. Başımda tacım, etrafımda askerlerim, büyük bir ihtişam içinde tahtım üzerinde otururken, ölüm meleği birden karşıma çıktı ve canımı aldı. Keşke o topluluk etrafımda olmasa, keşke düşüp kalkmalar ve ünsiyetler olmayıp, günlerim vahşet içinde geçmeseydi, dedi.'' allah Teala'nın Teâlâ'nın emirlerine itaat edip, yasaklarından sakınanlara ölüm meleği en güzel surette görünür. İkrimenin İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayetinde, İbrahim aleyhisselamın kıskanç bir insan olup, ibadet ettiği bir evinin bulunduğu ve evinden çıktığı vakit kapıları kilitlediği söylenir. Yine bir gün kapıları kilitleyip gitti. Dönüşünde kapıları açıp içeri girince, evin ortasında bir adamın oturduğunu gördü. Ve seni buraya kim koydu diye sordu. Adam, evin sahibi koydu dedi. İbrahim aleyhisselam, evin sahibi benim deyince, adam, senden de benden de daha çok bu eve sahip olan, beni buraya koymuştur, dedi. İbrahim aleyhisselam, o halde sen kimsin diye sordu. Adam, ölüm meleğiyim, dedi. İbrahim aleyhisselam, müminlerin canlarını aldığın vakit, onlara göründüğün suretini bana gösterir misin, dedi. Melek, olur, öteye dön, dedi. İbrahim aleyhisselam döndü. Sonra tekrar dönüp bakınca gayet süslü ve yakışıklı bir genç olarak Azrail aleyhisselamı karşısında gördü. Bunun üzerine ölüm meleğine mümine ölümü anında başka bir mükafat verilmese bile yalnız seninle karşılaşması sıkıntılarla teskin için ona yeter dedi. Ayrıca kiramen katibin olan iki koruyucu meleği de görmek vardır. Bunu Vüheyp böyle rivayet etmiştir. Adam itaatkar idiyse melekler Allahü Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Bizi iyi adamlarla buluşturdun. Salih ameller yapılan yerlere götürdün. iyi sözler dinlettin derler. Şayet kötü insan ise Allahü Teala senin cezanı versin. Bizi kötü meclislere götürdün, kötü işler arasında bulundurdun ve kötü sözler duyurdun, derler. İşte bu, son zamanda ölünün gözlerini diktiği vakitte olur ki, bir daha gözleri geri dönmez. Üçüncü felaket, asilerin cehennemdeki yerlerini görmeleri ve müşahededen önceki korkularıdır. Zira onlar, can çekişme esnasında kuvvetten düşmüş ve canlarını vermek için teslim olmuş durumdadırlar. Bununla beraber ölüm meleğinin iki müjdeden biriyle seslenişini duymadan ölmez. Bu seslenişler ya ''Ey Allah'ın düşmanı sana cehennem ile müjde olsun veya ''Ey Allah'ın dostu sana cennet ile müjde olsun'' Bu müjdelerden birini duyacaktır. İşte basiret sahipleri bundan korkarlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ''Sizden biriniz nereye gideceğini bilmeden ve hatta cennet veya cehennemdeki yerini görmeden dünyadan çıkmaz.'' buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise Allah'a mülakatı seveni Allah da sever. Allah'a mülakatı yani ölümü sevmeyeni Allah da sevmez buyurdular. Asab Kiram hepimiz ölümü kerih görürüz dediler. Bunun üzerine Rasulullah o o demek değil. Belki mümine cennetteki yeri gösterildiği vakit ölümü sever. Allahü Teâlâ da onu sever buyurmuştur. Ebu Hüreyre'yi radıyallahu anh hastalığında ziyaret etmek üzere Mervan yanına geldi ve Allah'ım bu adamın hastalığını hafiflet diye dua etti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah'ım arttır dedi ve ağladı. Sonra devamla ağladığım dünyaya hevesimden veya size olan hasretimden değildir. Ancak şu iki haberden, yani sana cennet ile müjde olsun veya cehennem ile müjde olsun sözlerinden hangisiyle müjdeleneceğimden korktuğum içindir, demiştir. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kulundan razı olduğu vakit Ölüm meleğine git falanın ruhunu bana getir. Onu rahatlandırayım. Yaptığı ameli yeter. Onu ben çeşitli denemelerden geçirdim. Her daim kendisini istediğim ve sevdiğim tarafta buldum. Buyurur. Ölüm meleği de her birerlerinde zaferan ve çeşitli kokulu otlar olduğu halde 500 melekle gelir. Her biri ayrı ayrı müjdelerle adamı tebrik eder ve müjdelerler. O ruhun bedenden aşırılması için ellerinde güzel koku bulunan melekler iki saf halinde ve ayakta beklerler. Şeytan onların bu halini görünce hemen elini başına koyarak "Vay bana" diyerek feryade basar. Bunu duyan askerleri. Efendimiz size ne oldu diye sorduklarında şeytan şu adamın şu büyük mevkiye sahip olmasını görmüyor musunuz? Neredeydiniz de bu adamı azdırmadınız der. Bunun üzerine maiyeti çok çalıştık fakat masum idi tesir edemedik derler buyurmuştur. Hasan-ı Basri müminin rahatlığı ancak Allahü Teala'ya kavuşacağı zamandır demiştir. Demek ki müminin şerefli, izzetli, emin olduğu neşeli ve en çok sevinçli günü öldüğü günüdür. Cabir bin Zeyd ölüm döşeğine yattığında kendisine ne istersiniz diye soranlara Hasan-ı Basri'yi görmek isterim demiş. Hasan-ı Basri geldiğinde ey kardeşler işte şu saatte ben sizden ayrılıyorum ya cennete veya cehenneme dedi. Muhammed bin Vasi de ölüm anında ey kardeşler size selam olsun Allahü Teala'nın affına mazhar olmazsam varacağım yer cehennemdir dedi. Büyüklerden bazıları keşke hesap için hiç dirilmesek diye temenni etmiştir. Son nefesin tehlike ve korkusu, ariflerin ciğerini parçalamıştır. Ümid etmek, ümit ile amel etmek, korku ile amel etmekten daha makbuldür. Zira Allahü Teala'ya en yakın olan kullar, Allah için en sevimli olanlardır. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. Özellikle ölüm anında ister günahkar olsun ister olmasın ümitlenmelidir. Nitekim Allahü Teala Zümer suresi 53. ayetinde "Ey Resulüm tarafımdan kavmine de ki ey günah işlemekle nefislerine karşı haddi aşmış kullarım Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allah Şirk ve küfürden başka dilediği kimselerden bütün günahları bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." buyurdu. Allahu Teala bu ayeti kerimeyle ümitsizliği yasaklamıştır. Yakup'tan Aleyhisselam gelen haberlerde Allahü Teala ona Oğlun Yusuf'u senden niçin ayırdığımı biliyor musun? Sen onun kardeşlerine, ''Korkarım siz boş bulunursunuz da kurt onu yer.'' dedin. Kurttan korkup bana ümit bağlamadığın, kardeşlerinin gafil olacağını düşünüp, benim koruyacağımı düşünmediğin için onu senden ayırdım.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, sizden herhangi biriniz ölürken, mutlak surette Allah'a hüsnü zan ederek ölsün, buyurmuştur. Yine bir kutsi hadiste Rasulullah Allahü Teâlâ buyurur ki, ben kulumun zannı üzereyim, yani beni nasıl sanırsa öyle bulur, dilediği gibi beni sansın, buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine giderek ona kendisini nasıl hissettiğini sorar. Adam günahımdan korkuyor ve fakat Allahü Teala'nın rahmetinden ümidimi kesmiyorum. Deyince Resulullah müminin kalbinde korku ile ümit toplandığı müddetçe Allahü Teala o kuluna umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar buyurmuştur. Günahlarının çokluğu kendisini ümitsizliğe düşüren bir adama Hazreti Ali radıyallahu an Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesme. Ümitsizlik günahlarından çok daha büyüktür dedi. Ümitsizlik günahlarından çok daha büyük bir günahtır dedi. Süfyan-ı Sevrî rahmetullahi aleyh bir kimse günah işlediği vakit Allahü Teala'nın onu affa kadir olduğunu bilip mağfiret edeceğini umarsa Allahü Teala onu mağfiret eder. Zira Allahü Teala Fussilet Suresi 23. ayetinde bir kavmi kınayarak haklarında Rabbinize karşı beslediğiniz şu zannınız yok mu? İşte O sizi helak etti.'' buyurmuştur. Fetih Suresi 12. ayetinde ise, ''Daha doğrusu siz ey münafıklar! Zannettiniz ki peygamber ve müminler bir daha ailelerine dönmeyecekler. Bu zanda kalplerinizde yerleşti. Allah, Peygamber'e zafer vermez diye kötü zanda bulundunuz da helâke düşen bir kavim oldunuz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala kıyamet gününde kuluna kötülüğü gördüğün vakit onu önlemekten seni alıkoyan neydi diye sorar. Allahü Teala ona Hüccetini telkin ederse adam ya Rabbi sana ümit ettim ve onlardan korktum diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü Teala ben de seni mağfiret ettim diye buyurur. Sahih bir haberde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın biri insanlara ödünç para verir. Vakti müsait olanlarına müsamaha eder. Eli dar olanlara da alacağını bağışlardı. Adam öldü. Bundan başka da bir iyiliği yoktu. Allahü Teala buna bizden ziyade kimdir buyurur. Buyurmuşlardır. Taat yönünden iflas ettiği halde hüsnizanlı zanlı ve ümidi sebebiyle Allahü Teala bu kimseyi affeder. Yine Allahu Teala Fatır Suresi 29. ayetinde "Gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı gereği üzere kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikar harcayanlar asla ziyan etmeyecek bir ticaret, yani sevap umabilirler." buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız ve dağlara çıkar, göğüslerinizi döver ve Rabbinize tazarru ederdiniz buyurduğu vakit Cebrail aleyhisselam gelerek Allahü Teala niçin kulları ümitsizliğe düşürdün? Çık onlara ve onları ümitlendir ve teşvik et buyuruyor dedi. Yine haberde varid olduğuna göre Allahü Teala Davut Aleyhisselam'a ey Davud, beni sev beni seveni sev ve beni kullarıma sevdir. Kullarım da beni sevsinler buyurdu. Davut Aleyhisselam bunu nasıl yapayım deyince Allahü Teala sen beni güzel bir şekilde an benim nimet ve ihsanlarımı onlara hatırlat. Onlar benden ancak iyilik bilsinler, buyurdu. Eban bin Ebu i̇yash halka daima reja ve ümit kapısını açar ve bundan bahsederdi. Öldüğü vakit birisi kendisini rüyasında gördü. Eban ona Allahü Teala beni huzuruna aldı ve daima ümitten bahsetmemin sebebini benden sordu. Ben de, Ya Rabbi, kullarının seni sevmelerini sağlamak için böyle yaptım dedim. allah Teala, Ben de seni affettim buyurdu. Yahya bin Eksem'de vefat ettikten sonra, onu birisi rüyasında gördü ve, Allahü Teala sana ne işlem yaptı diye sordu. Yahya, Allahü Teala beni huzuruna aldı ve ''Ey fena ihtiyar Niçin şöyle böyle yaptın buyurdu. Bu sırada beni bir dehşet kapladı ve ben Ya Rabbi bana senin hakkında böyle anlatmadılar dedim. Allahü Teala nasıl anlattılar diye sordu. Ben Abdurrezzak'ın Enes yoluyla gelen rivayetinde Resulullah'ın Cebrailden verdiği haberde sen ben kulumun zanlı üzereyim. Benin nasıl zannederse öyle bulur. İstediği gibi sansın dedin. Ben ise senin bana azap etmeyeceğine inanmıştım dedim. Bunun üzerine Allahü Teala Cebrail, Peygamber ve diğer raviler doğru söylediler. Sen de doğru söylüyorsun buyurdu. Yine haberde İsrail oğullarından birisi daima insanları ümitsizliğe düşürür ve onlara hep zorluk gösterirdi. Kıyamet günü Allahü Teala bu adama sen nasıl kullarımı benim rahmetimden meyus ediyor idiysen, ben de seni bugün rahmetimden mahrum ederim buyuracaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri. Cehennemde bin sene kalır ve Ya Hannan, Ya Mennan tesbihine devam eder. Allahü Teala Cebrail'e git onu bana getir diye emreder. Cebrail adamı alır, Allahü Teala'nın huzuruna getirir. Allahü Teala ona yerini nasıl buldun diye sorar. Adam yerlerin en kötüsü diye cevap verir. Allahü Teala onu yerine götürün buyurur. Adam giderken geriye döner, bakar ve baka baka gider. Allahü Teala ona nereye bakıyorsun diye sorar. Adam beni cehennemden çıkardıktan sonra bir daha oraya iade etmeyeceğini umuyordum da onun için geri dönüp bakıyorum der. Allahü Teala o halde bunu cennete götürün buyurur. Böylece adamın bu ümidi cennete girmesine sebep olur. Ümit hakkında ayetler. Allahü Teala, Şura Suresi 5. ayetinde, Allah'ın azametinden neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler hamd ile Rablerine tesbih ediyorlar. Ve yeryüzünde bulunan kimse için, mağfiret diliyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir buyurdu. Zümer suresi 16. ayetinde, O kafirlerin üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. İşte Allah böyle bir azapla kullarını korkutuyor. Ey kullarım! O halde benden korkun buyuruldu. Ali İmran suresi 131. ayetinde kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının buyuruldu. Leil suresi 15. ve 16. ayetlerinde işte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateşin tehlikesini haber verdim ki ona en bedbaht olandan başkası giremez. Öyle ben ki o hakkı yalanlamış, imandan yüz çevirmiştir. buyruldu. Rat Suresi 6. ayetinin sonunda Doğrusu Rabbin insanlara zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azap dişi de gerçekten çok şiddetlidir.'' buyuruldu. Ebu Cafer Muhammed bin Ali, Iraklılara hitaben, siz Iraklılar, Kur'an'da en büyük ümit ayetinin Zümer Suresi 53. ayeti olduğunu sanırsınız ki, manası şudur. De ki, ''Ey kendilerinin aleyhinde, yani günahta haddi aşanlar Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Halbuki biz Ehlibeyt olarak en büyük ümit ayetinin Duha suresi 5. ayeti kelimesi olduğunu biliriz. Bu ayetin manası şudur: İleride kıyamet günü Rabbin sana şefaat makamını verecek de hoşnut olacaksın. Ümit hakkında haberler Ebu Musa'nın rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala Onların cezalarını deprem ve kargaşalıklar gibi şeylerle acele olarak dünyada verir. Kıyamet günü olduğu vakit ümmetimden her birinin yerine Yahudilerden biri getirilir ve bu cehennemde senin fidyendir denir buyurmuştur. Diğer bir ifadeyle bu ümmetten her biri bir Yahudi ve Hristiyanla cehenneme gider ve işte bu cehennemden benim fidyemdir der de o cehenneme atılır buyurulmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıtma cehennemin kaynama ve sıcaklığındandır. Müminin cehennemden nasibi budur buyurmuştur. Allahü Teala Tahrim Suresi 8 ayetinin ortasında O gün Allah peygamberini ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır buyurdu İşte bu ayeti Celilenin tefsirinde rivayet edildiğine göre Allahü Teala Rasulullah'a Ümmetinin hesabını sana vereyim buyurdu Bunun üzerine Resulullah, Yok ya Rabbi, sen benden daha merhametlisin dedi. Bu söz üzerine Allahü Teala "Ben de ümmetin hususunda seni utandırmam." buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarabbi ümmetimin kusurlarını başkasının duymaması için onların hesabını bana ver." dedi. Allahü Teala, onlar senin ümmetin ise benim de kullarımdır. Ben onlara senden daha merhametliyim. Onların hesaplarını yalnız ben göreceğim. Ne başkaları ne de sen onların kusurlarını bilmemen için hesaplarını kimseye verecek değilim. Buyurdu. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatım da sizin için hayırlıdır, vefatım da hakkınızda hayırlıdır. Hayatımın hayırlı olması, size şeriatler ve sünnetler getirmem bakımındandır. Vefatımın hayırlı olması, sizin amelleriniz, sizin amelleriniz bana gösterilir. İyi ameller gördüğüm vakit, Allah'a hamd ederim. Kusurlarınızı gördüğüm vakit, sizin için Allah'tan mağfiret dilerim. Buyurdu. Şu hadis-i şeriflerde hep ümitle ilgilidir. Kul, bir günah işleyip, akabinde tövbe ettiği vakit, Allahü Teala meleklerine, Kuluma bakın, günah işledi, günahının cezasını veren ve mağfiret eden bir Rabbi olduğunu bildi ve tövbe etti. Şahit olun, onu mağfiret ettim buyurur. Eğer kulum göklerdeki bulutlara kadar yükselecek günah işlese, benden ümidini kesmeyip mağfiret diledikçe ben onu mağfiret ederim. Kulum bana yer dolusu günah ile gelse, ben ona yer dolusu mağfiret ile mülaki olurum. İnsanlar bir günah işlediği vakit, altı saatlik bir zaman melek, günahı yazmadan bekler. Adam tövbe ederse, onu hiç yazmaz. Tövbe etmezse, bir günah olarak yazar. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, yalnız Ramazan orucunu tutar ve yalnız farz olan beş vakit namazı kılarım. Bunlara bir şey ilave etmem. Zekat sadaka verecek, ve hacc edecek bir şeyim yoktur. Vefat ettiğim vakit, ben nerede olurum? diye sorar. Resulullah günümseyerek, evet, benimle beraber olursun. Eğer kalbini iki şeyden, gıllü gış ve hasetten, dilini iki şeyden, gıybet ve yalandan, gözünü de iki şeyden, yabancıya bakmaktan, ve Müslüman'a hakaretle nazar etmekten işte bunları yerine getirirsen benimle beraber yan yana olursun buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayet ettiği uzun bir hadis-i şerifte Bedevi'nin biri Resulullah'a bütün bu insanların hesabını kıyamet gününde kim takip edecek dedi. Rasulullah. Allahü u takip edecek buyurdu. Bedevi, bizzat kendisi mi diye tekrar etti. Rasulullah yine, evet deyince, Bedevi güldü. Rasulullah ona, niçin güldün buyurdu. Bedevi, kerem sahibi gücü yettiği vakit affeder, hesap gördüğü vakitte de müsamaha eder dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bedevi doğru söyledi. Allah'tan daha keremlik kimse olamaz. O bütün keremlilerden keremlidir." dedikten sonra Bedevi fakih oldu buyurdu. Resulullah devamla: "Allahü Teala Kâbe'yi şereflendirdi ve yüceltti. Eğer bir kul taş taş Kâbe'yi yıksa sonra da yaksa Allahü Teala'nın velilerinden birisine hakaret edenin günahı gibi günah işlemiş olmaz buyurdu. Bedevi Allah'ın velileri kimlerdir diye sorunca Resulullah müminlerin hepsi Allah'ın velileridir. Allahü Teala'nın Bakara suresi 257. ayetinde işaret edilen Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır sözünü duymadın mı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz? Bugün öyle bir gündür ki Adem aleyhisselama kalk soyundan cehenneme girecekleri ayır ve cehenneme sevk et denecek. Adem aleyhisselam ne kadarını diye sorunca her bin kişiden 999'unu cehenneme ve birini de cennete denilecektir buyurdu. Bunu duyan ashab-ı kiram şaşırdı. O gün iş ve güçlerinden vazgeçip ağlayıp sızlamaya başladılar. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına giderek ne oldu size ''Neden çalışmıyorsunuz?'' diye sordu. Asap ''Verdiğin bu haberden sonra daha kim çalışabilir?'' dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Tevil veya badil, saris, mensik, yevcuc ve mevcuc gibi sayılamayacak kadar çok olan milletler nerede? Bunlara nispetle siz, ''Siyah öküzün sırtında beyaz kıllar ve hayvanın kolundaki bir nişan gibisiniz.'' buyurdu. Ey insanoğlu! İyi düşün ve anla ki, önce korku kamçısıyla insanları nasıl sevk ediyor, sonra da ümit ipiyle onları Allahü u Teala nasıl çekiyor? Şu iki hadisi şerifle, Ümit mevzunu kapatalım. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Allahü Teala kuluna şefkatli bir annenin yavrusuna olan merhametinden çok daha şefkatli ve merhametlidir. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek hatta şeytan bile bu haftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Ölüm hastasının halleri. Ölüm döşeğinde yatan hasta için sevimli olan suratında bir ağırlık ve çirkinlik olmamak, sakin ve huzur içinde bulunmak, dilinde bolca şehadet getirmek ve kalbinden Allahü Teala'ya hüsnü zan etmektir. Suret güzelliğine gelince rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü üç şeyde murakabe edin. Alnı terlediği, gözleri yaşardığı ve dudakları kuruduğu vakit. Bu kendisine inen Allahü Teala'nın bir rahmetidir. Boğazı sıkılmış gibi horlar, yüzü kızarır, dudakları kurur ve yağlanırsa bu da Allahü Teala'dan kendisine inen bir azaptır buyurmuştur. Dilinde kelime-i şehadet getirmek hayır alametidir. Çünkü Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize şehadet kelimesini telkin edin buyurmuştur. Huzeyfe'nin radiyallahu an rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zira o şehadet geçmiş hataları yok eder buyurmuştur. Hazreti Osman'ın radıyallahu an rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm meleği bir adamın canını almaya gitti. Kalbini yokladı. Kalbinde bir şey bulamadı. Çenesini ayırdı. Baktı ki dili bir kenarda kelime-i tevhidi getiriyor. Bu kelime-i ihlas sayesinde günahları mağfiret edildi, buyurdu. Telkin edenin vazifesi telkinde ısrar etmemektir. Çünkü hastanın dili dönmediği için şehadeti getiremez de bundan ağırlanır ve nihayet kötü sona sebep olmaktan korkulur. Bu kelimenin manası kalbinde Allahü Teala'dan başkası olmayarak ölmektir. Vahidi hakikiden başka bir matlup kalbinde kalmazsa ölüm ile sevgilisine ulaşmak onun için en büyük bir nimet olmuş olur. Şayet kalbi dünyaya bağlı ve dünyalık ile meşgul olursa ona iltifat eder ve onun zevklerinden ayrıldığına üzülür ve bu üzüntü halinde dilenin ucuyla şehadet kelimesini söylerse Allahü Teala'nın kabul buyurduğu ve kendi fazlından muamele ettiği müstesna bunun faydası azdır. Hüsnü gelince bu da o zaman için müstehaptır. Allahu Teala'ya hüsnü zan'nın faziletine dair pek çok haberler varide olmuştur. Vaile bin Eşka ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gider. Hastaya Allahü Teala'ya karşı zannın nasıldır diye sorar. Hasta günahlarım beni batırmış, helak olmak üzereyim. Benim tutar bir tarafım yok. Ancak Rabbimin rahmetinden ümidimi kesmem diye cevap verince vailet tekbir alır. Oradakiler de onunla beraber tekbir alırlar ve vailet ben Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyurur ki ben kulumun zannı üzereyim. Beni dilediği gibi düşünsün. buyurduğunu işittim dedi. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde yatan bir gencin yanına girer ve gence kendini nasıl buluyorsun diye sorar. Genç günahlarımdan korkuyor fakat Allahü Teala'dan ümidimi kesmiyorum der. Bunun üzerine Rasulullah bu korku ile ümit şu ölüm anında kimde toplanırsa Allahü Teala umduğunu ona verir ve korktuğundan onu emin kılar buyurdu. Sabit el Nani anlatıyor. Bir kadının, mizacı hiddetli ve çok asabi bir oğlu vardı. Kadın, oğluna öğüt verir ve ''Oğlum, bir gün gelecek, bunlardan sorumlu olacaksın. O günü hatırla.'' derdi. Hakikaten genç, ölüm döşeğine yattı. Annesi ona işte oğlum.'' Ben seni bugün için korkutuyordum deyince genç annesine Benim de kerem sahibi bir Rabbim var. Umarım ki o benim bazı kusurlarımı bağışlar dedi. Sabit el-Bennani diyor ki onun hüsnizanlı sebebiyle Allahü Teala ona merhamet etti. Cabir bin Veda da şöyle anlatıyor. Azgın bir genç ölüm döşeğine yatmıştı. Başı ucundan ayrılmayan annesi ona oğlum bir vasiyetin var mı diye sormuş. Çocuk evet parmağımdaki yüzüğü çıkarmayın. Orada Allah lafsayı celali yazıyor. Umarım ki bu sayede Allahü Teala bana merhamet eder dedi. Öldükten sonra kendisini rüyada görenlere, Anneme haber verin, onun bana vasiyet et demesi ve benim de o sözüm mağfiretime sebep olmuştur, dedi. Bedevinin biri hastalanmıştı. Kendisine, ölüyorsun dediklerinde Bedevi, beni nereye götüreceksiniz dedi. Onlar da, Allah'a götüreceğiz deyince Bedevi, İyilikler yalnız kendisinden gelen Allahü Teala'ya gideceğime göre daha üzülecek ne var dedi. Ebu'l Mu'temer bin Süleyman diyor ki: "Babam ölürken oğlum bana bir ruhsat ve müsaadeden haber ver ki ben hüsnü zan ile Allahu Teala'ya kavuşayım." dedi. Hatta eskiler ölüm döşeğine yatan adamın Allahutaala'ya hüsnü zanlı çoğalsın diye iyiliklerini sayıp dökerlerdi. Azrail aleyhisselam ile karşılaşma. Biri yüzünde, diğeri kafasında iki gözü bulunan ve adı Azrail aleyhisselam olan ölüm meleğine İbrahim aleyhisselam öleceklerin biri doğuda, diğeri batıda olduğu. Ayrıca bir yerde Veba hastalığının bulunduğu ve başka bir yerde de iki ordunun birbirini kırıp geçirdiği böyle sıkışı kanlarda ne yaparsın diye sorar. Azrail aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle ruhları davet ederim. Onlar da parmaklarımın arasına girerler. Yeryüzü benim için bir tabak gibidir. Ondan dilediğimi alırım der. Ve İbrahim Aleyhisselam'a Allahü Teâlâ'nın dostu olduğunu müjdelerdi. Süleyman Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam'a niçin adilane bir şekilde canları almıyorsun, şunun canını alırken bunu bırakıyorsun dedi. Azrail Aleyhisselam, ben bu hususta senden fazla bir şey bilemem. İsimler sayfa halinde önüme gelir ve ben de onların ruhlarını alırım, dedi. Ve bin Münebbi anlatıyor. Hükümdarlardan birisi, bir yere gitmek için, beğeninceye kadar elbise ve binmek için de beğeninceye kadar at seçti. Etrafındakilerle birlikte, muhteşem bir vaziyette ve böbürlenerek yola çıktı. Yolda kirli paslı adamın biri, Atının yularına yapıştı ve ''Benim sana söyleyeceğim var.'' dedi. Hükümdar yine hiddetli hiddetli ''Söyle bakalım.'' deyince adam ''Ben Azrail'im. Canını almaya geldim.'' dedi. Hükümdar müsaade istediyse de Azrail aleyhisselam ona ''Hayır, sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın.'' dedi ve canını aldı. Sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam, mü'min bir kul ile karşılaştı. Ona selam verdikten sonra, seninle bir işim var, bunu sana gizli söyleyeceğim dedi ve kulağına eğilerek Azrail olduğunu söyleyince, mü'min kul buna sevinir ve hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Yeryüzündeki ayıplarımdan, benim için senden sevgilisi yoktur, dedi. Azrail aleyhisselam öyleyse işini bitir dedi. Adam benim en önemli işim Allahü Teala'ya ulaşmaktır dedi. Bunun üzerine ölüm meleği hangi hal üzerine istersen o hal üzerine canını alayım dedi. Adam buna imkan var mı diye sordu. Ölüm meleği evet. Bununla olundum dedi. Adam, o halde abdest alayım, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al dedi. Hakikaten böyle oldu. Ebubekir Bekir bin Abdullah el-Müzeni anlatıyor. İsrail oğullarından birisi bol servet edindi. Nihayet ölümü yaklaşınca oğullarına Getirin şu kazandığım serveti bir göreyim dedi. Onlar da at, deve, koyun, köle ve benzeri çeşitli servetini gözünün önüne getirdiler. Adam bunlara hasretinden ağladı. Tam bu sırada Azrail aleyhisselam karşısına çıktı ve Niçin ağlayıp duruyorsun? Sana bu nimetleri veren Allahü Teala hakkı için seninle bunların arasını ayırmadan yani canını almadan evinden çıkacak değilim dedi. Adam, müsaade et de bir kısmını ayırayım, şöyle edeyim, böyle edeyim dedi. Fakat ölüm meleği, şimdiye kadar neredeydin dedi ve canını aldı. Hikaye edildiğine göre adamın biri birçok servet edindi. Her çeşitten topladı ve iki kapalı bir köşk yaptırdı. Korunmak için kölelerini oraya doldurdu. Sonra bütün adamlarını toplayarak evinde bir ziyafet çekti. Ayaklarını birbiri üstüne atarak oturdu ve onları seyre başladı. Onlar yemeklerini yedikten sonra kendi kendine, ''Uzun yıllar yetecek şeyleri sana aldım. İstediğin gibi yaşarsın.'' Der demez, ölüm meleği eski elbiseye bürünmüş, Boynunda azık torbası olduğu halde miskin kılığında bütün şiddetiyle kapıyı çaldı. Adam minderi üzerinde oturuyordu. Köleler kapıya giderek adama ne istiyorsun diye sordular. Adam, efendinizi istiyorum dedi. Onlar, bizim efendimiz senin gibi adam için kapıya çıkar mı dediler. Adam, elbette çıkar dedi. Onlar durumu efendilerine bildirdi. Efendileri, onu savun gitsin deyince, bu sefer ilk seferden daha şiddetli olarak kapıyı çaldı ve ''Söyleyin, ben ölüm meleğiyim.'' dedi. Onlar bunu duyunca perişan oldular. Efendileri, ona güzel ve münasip bir lisan ile ''Efendinin yerine başkasını almaz mısın?'' diye sorun dedi. Tabi bu sözler bir fayda sağlamadı. Ve Azrail aleyhisselam adamın yanına girerek ''Malını ne yapacaksan yap, canını almadan çıkmayacağım.'' dedi. Adam bütün servetini tekrar önüne getirtti ve ''Allah sana lanet etsin, beni ibadetten alıkoydun, meşgul ettin, sebep oldun da Allah'a kulluk edemedim.'' dedi. Allah-u Teâlâ'nın izniyle servet dile gelerek bana ne kızıyorsun? Sen benimle hükümdarın huzuruna girer takva sahiplerini oradan uzaklaştırırdın. Benim sayemde kadınlarla evlenir, padişahlarla oturup kalkardım. Beni kötülük yolunda harcadın. Ben sana itiraz etmezdim. Eğer beni iyilikte harcarsan sana faydam olurdu. Ben ve Adem oğlu topraktan yaratıldık. ''Kimisi iyilikleriyle gider, kimisi kötülükleriyle gider.'' dedi. Ve Azrail aleyhisselam onun canını aldı. Yine Vehb bin Münebbih anlatıyor. Azrail aleyhisselam zamanında zulümde benzeri olmayan bir hükümdarın canını aldı. Ve göklere çıktı. Menekler, ''Canını alırken en çok acıdığın bir kimse var mı?'' diye sordular. Azrail aleyhisselam, ''Evet, ıssız bir yerde yeni çocuk doğuran bir kadının canını almakla emrolundum. Hem kadına hem yeni doğan çocuğa acıdım ve bu çocuğun hali ne olacak?'' dedim. Melekler, işte şimdi canını alıp geldiğin zalim ve cebbar adam oradaki çocuktur.'' dediler. ''Ata bin Yesar.'' diyor. Şaban ayının 15'inde öleceklerin listesi Azrail aleyhisselama verilir. Bu arada ev yapan, su akıtıp ağaç diken ve yeni evlenen nice kimseler var ki isimleri bu listededir. Fakat onlar bunu bilmezler. Hasan-ı Basri diyor. Azrail aleyhisselam her gün bir evi üç defa yoklar. Bunlardan rızkını tüketip ömrünü tamamlayanın canını alır. Evdekiler feryadü figan ederler. Azrail aleyhisselam kapıya kollarını gererek ne ağlıyorsunuz? Ben bu adamın rızkını ne yedim ne de ömrünü kestim. Rızkı tükendi, ömrü sona erdi. Ben de canını aldım. Boşuna ağlamayın. Ben devamlı olarak buraya gelip gidecek, ve hiçbirinizi bırakmayacağım, der. Hasan-ı Basri devamla, eğer ev halkı Azrail aleyhisselamı görse ve dediklerini duysalar, ölüyü unutur, kendilerine ağlarlardı, dedi. Yezid-i anlatıyor. İsrail oğullarından zalim ve cabbar bir adam, Evinde bazı aile efradıyla otururken, kapıdan yabancı bir adamın içeri girdiğini gördü. Hem korku hem de hiddet içinde, ''Kimsin, seni buraya kim koydu?'' diye seslendi. Azrail aleyhisselam, ''Beni buraya bu evin sahibi koydu. Bana gelince içeri girmek için kimseden izin almayan, ''Kimsenin sulta ve saldırısından korkmayan, zalim cabbarlar ve muannit sultanlardan çekinmeyen bir kimseyim.'' dedi. Bunu duyunca adam, ''O halde sen Azrail'im desene.'' dedi. Azrail aleyhisselam, ''Evet, ben oyum.'' dedi. Adam, ''Bir vasiyetname yazmam için bana müsaade eder misin?'' deyince, Azrail, ''Hayır.'' Müddet tamam, nefeslerim bitti, saatlerin doldu, bir saniye tehirine imkan yoktur dedi. Bunun üzerine adam, beni nereye götüreceksin diye sordu. Azrail aleyhisselam, takdim ettiğin ameline ve döşediğin evine götüreceğim dedi. Adam, benim ne takdim edilmiş bir amelim ne de güzel döşenmiş bir evim vardır deyince, Azrail aleyhisselam o halde ceza cehennemine gidersin diyerek canını aldı ve etrafındakiler de ağlamaya başladı.